Günaydın. Bugünün ilk haberi bizleri seçemediğimiz yolları düşünmeye itiyor adeta. Change.org'da Ulusal Down Sendromu Derneği tarafından başlatılan bir imza kampanyası var. Muhatabı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin olan kampanyanın konusu Hoş Geldin Bebek Projesi ve talebi bu projenin tüm Türkiye'de uygulanması. Peki nedir Hoş Geldin Bebek Projesi? Proje aslında yeni doğan engelli bebeklerin ailelerine destek vermek amaçlı yürütülen bir dayanışma projesi. Ulusal Down Sendromu Derneği bu projeyi İzmir ve civarı şehirlerde uyguladıklarını, yeni engelli bir bebeğin olan tüm aileler önceleri bir şok, inanamama ve ne yapacağını bilememe Çocuğun kendi çocukları olamayacağı gibi düşüncelere kapıldığını, daha sonra ise neden ben ile başlayan birçok düşünce ve ruh halini kaplayan isyan duyguları veya çocuğunun engelinin reddine kadar duygular hissedebildiğini söyleyen dernek etkileri içine girdikleri şok dönemi kişilerin kendi yapısı, aile içindeki durumu ve yakın akrabalarının etkileri alınabilecek psikolojik destek doğrultusunda kısa ve uzun süreli olabilir. Çocuğu ve çocuğun engelini tanımak, ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek ancak bilinçli çabalarla olacağından ailelere bir an önce şoku atlatmalarının çocuğun ve kendilerinin yaşamını kolaylaştıracağını vurguluyoruz. Asıl amacımız olan ulaşabildiğimiz ailelere yalnız olmadıklarını vurgulayabildiğimizi düşünüyor ve bu çalışmanın devlet tarafından yapılması gerektiğini düşünüyoruz diyerek talebini dile getiriyor. Kampanya metninde Emily Pearl Kingsley isimli engelli çocuk sahibi annenin kendi yazdığı yazıya da yer verilmiş Emily Down sendromlu bir bebek sahibi olmayı anlatıyor. Hollanda'ya hoş geldiniz. Benden sık sık engelli bir çocuğu yetiştirmenin deneyimlerini anlatmam istenir. Bu benzersiz deneyimi paylaşmamış insanların bunu anlamasına yardımcı olmaya çalışmak için, bunun nasıl bir his olduğunu tahayyül edebilmek için. İşte şöyle bir şey. Bir bebek sahibi olacağınız zaman bu muhteşem bir tatil planlamak gibidir. İtalya'ya. Bir sürü rehberlik kitapları alırsınız. Harika planlar yaparsınız. Büyük tiyatro, Colosseum, Michelangelo, David, Venedik'teki gondollar. Bazı İtalyanca işe yarar cümleler öğrenirsiniz. Hepsi çok heyecan vericidir. Aylar süren hevesi bekleyişten sonra nihayet beklenen gün gelir. Bavulunuzu toplar ve gidersiniz. Saatler sonra uçak iner. Hostes içeri gelir ve Hollanda'ya hoş geldiniz der. Hollanda? Dersiniz. Ne demek Hollanda? Ben İtalya için yer ayırtmıştım ''Benim İtalya'da olmam gerekiyor. Bütün hayatım boyunca İtalya'ya gitmeyi hayal ettim.'' Ama uçuş planında bir değişiklik olmuştu. Hollanda'ya indiler ve orada kalmak zorundasınız. Önemli olan şey sizi korkunç pis bir yere, salgın kıtlık ve hastalık dolu bir yere götürmediler. Burası sadece değişik bir yer. Evet, gidip yeni rehberlik kitapları almalısınız ve tümüyle yeni bir lisan öğrenmelisiniz. Ve asla tanışamayacak olduğunuz tümüyle yeni bir grup insanla tanışacaksınız. Burası sadece değişik bir yer. İtalya'dan daha yavaş akıyor.'' İtalya kadar çarpıcı değil. Ama burada bir süre bulunduktan sonra ve biraz nefes almaya vakit bulduktan sonra etrafınıza bakarsanız ve fark etmeye başlarsınız ki Hollanda'nın yel değirmenleri var ve Hollanda'nın laleleri var. Hollanda'nın Rembrandt'ları bile var. Fakat tanıdığınız herkes İtalya'ya gidip gelmekle meşgul. Ve herkes orada ne kadar harika zaman geçirdiklerini anlatıp övünüyor. Ve hayatınızın geri kalanı boyunca evet orası benim de bulunmam gereken yerdi. Ben de onu planlamıştım diyeceksiniz. Ve bu acı hiç hiç ama hiç geçmeyecek. Çünkü o rüyanın kaybı çok çok önemli bir kayıp. Ama eğer hayatınızı İtalya'ya gitmediğiniz gerçeğine yas tutmakla harcarsanız o çok güzel, o çok hoş şeylerden zevk alma özgürlüğünü hiç bulamayabilirsiniz. Hollanda'ya ait olan. Ulusal Down Sendromu Derneği'nin kampanyasının talebi de devletin engelli çocuk sahibi ailelerin Emine'nin tarif ettiği zorlu yollardan geçmesini destek olmak için projeyi yurt çapında yürütmesi. Engelli bebek doğumlarında pozitif yaklaşım gösteren ve o an vatandaşın yanında olan bir Türkiye hayal ediyoruz. Devletin engelli bebek doğumları sonrası vatandaşının yanında olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu konunun sadece aileye, derneklere, gönüllülere bırakılmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konuda da sorumluluk üstlenmesini talep ediyoruz diyerek televidiye getiriyor. Derneğin imza kampanyasını ise changeorg bebek adresinde bulabilirsiniz. Sırada Almanya'dan bir haber var. Uzun süren bir kampanya döneminin sonunda nispeten sevindirici haberler geldi Almanya'dan. Kampanyanın konusu Almanya'da zorla fuhuş yaptırılan kadınlar. Dünyanın farklı köşelerinden gelen 30 bine yakın kadının Almanya'ya getirilmesi ve fuhuş yapmaya zorlanması üzerine sesler çoğalmış. Bu duruma sessiz kalmayanların sonu ne yazık ki hiç umut verici değil. Kamerunlu Nicole Semek kendisini fuhuşa zorlayan Alman eşine engel olmak için kendisini yetiştirmiş ve sonunda boşanmayı da başarmış. Sonra Almanca öğrenmiş ve bir iş bulmuş ve tabii ki eski eşi hakkında şikayette bulunmak için Polise gitmiş. Yetkililer bir süre sonunda Nicole'ün ülkesine geri dönmesi gerektiğine karar vermiş. Susanna Kiel ve bir grup kadın, bir kadının zorlama fuş ile sınır dışı edilme korkusu arasında bir tercih yapmak zorunda kalmasının adaletsiz olduğunu dile getiriyor. 4 ay süren ve 6 bin imzaya ulaşan kampanyanın sonunda geçtiğimiz hafta hakim Nicole'ün Almanya'da kalmaya devam edebileceğine karar vermiş. Hakim kararında diyor ki, Görüyoruz ki Semek Hanım'ın davası toplum tarafından ilgiyle izleniyor. Kampanyanın adımları bütün fuhuşa zorlanan kadınların durumu düzeninceye kadar başka taleplerle devam etmeyi sürdürecek. Günün son haberi akıllı telefon üreticisi HTC'ye yönelik açılan imza kampanyasından geliyor. Kampanya hakkında basında yer alan yorum şöyle. HTC yani HTC'nin son zamanlarda yaşadığı maddi sıkıntılar ve kullanıcılardan gelen Kötü geri dönüşler nedeniyle büyük bir çıkış arayışında olduğu biliniyor ancak sunduğu kaliteli ürünlere rağmen bunlara gelen güncelleme sözlerinin tutulması yetersiz teknik destek ve diğer sorunlardan dolayı pek çok kişi şirketin ürünlerini sevdiği halde oldukça rahatsız durumda. Change.org'da açılan yeni imza kampanyası ise bu tepkinin ne boyutlara geldiğini gözler önüne söylüyor. Başlatılan kampanyaya göre HTC'nin kendinden kurtarılması gerekiyor ve şirket CEO'su Peter Chou'nun kullanıcılardan gelen yeni fikirleri dinlemesi, farklı çalışanları işe alması ve işini daha özenle yapması talep ediliyor. Böylece HTC'nin durumunun daha kötüye gitmesinin engellenebileceği iddia edilen imza kampanyasının özellikle son döneminde üst düzey yöneticilerin istifa etmesiyle koşulların daha da zor haline geldiği bir dönemde hazırlanması da oldukça manidar. Alex Hernandez tarafından hazırlanan imza kampanyasının temel noktaları şu şekilde. Gururunuzu kendinize engel etmeyin. Kullanıcı tabanınızı araştırın ve alakalı reklamlar verin. Kullanıcılarınızı benimseyin. Özellikle güncellemeler konusunda sözlerinizi tutun. Operatörler yerine güncellemeleri siz kontrol edin. Müşterilerinizle iletişime geçin ve onların geri dönmesini sağlayın. Amerika Birleşik Devletleri çıkışı olan kampanyanın hazırlanmasının nedenlerinden birisi de Ülkede Samsung dışında Android için bir şeyler yapan tek şirketin HTC olması. Zira Motorola yeni cihaz çıkartmayacak. LG Amiral Gemisi cihazları sadece belli operatörler için sunuyor. Ve Sony ise operatör kilitsiz modelleri çok çok yüksek fiyatlara satıyor. İmza kampanyası başarıya ulaşırsa bunun HTC üzerinde herhangi bir etkisi olup olmayacağını ise zaman gösterecek gibi görünüyor. Her konuda değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.